Bismillahirrahmanirrahim Rum sureti Mekki surelerden birisidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden yediye kadar Elif, Lam, Mim Rumlar yenildiler. Yakın bir yerde. Ama onlar bu yenilgilerden sonra galip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de sevinecekler. Allah'ın yardımı ile o dilediğine yardım eder. O azizdir, rahimdir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla caymaz. Ama insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının yalnız dış yüzünü bilirler. Ve onlar ahiretlerin ise Kafirler. Bu ayetler İran kralı Sabur'un Şam ülkeleriyle ondan sonra gelen Cezira ve Rum diyarının uzak yerlerini ele geçirip Rum kralı Herakli'yi zor durumda bırakıp Konstantiniyye'ye sığınmaya mecbur kıldığı zaman nazil olmuştur. Sabur Rum kralını Konstantiniyye'de uzun zaman muhasara etmiş ve Herakli galip gelmişti i̇bn Abbas'tan gelen divayette bu ayet hakkında mağlup oldular ve galip geldiler. Müşrikler İran'ın Rumları mağlup etmelerini isterlerdi. Zira İranlar putterest idiler. Müslümanlar ise Rumların İranlara üstün gelmelerini arzuluyorlardı. Çünkü onlar ehli kitab Bu husus Hz. Ebu Bekir'e anlatıldı. Ebu Bekir de durumu aleyhissalatü vesselama iletti. Aleyhissalatü Vesselam şüphesiz onlar galip geleceklerdir buyurdu. Ebu Bekir de bunu onlara Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabını anlattı. Onlar bizimle onların arasında bir sure koy. Eğer biz üstün gelirsek bizim için şöyle şöyle siz üstün de şöyle şöyle olsun dediler. Ebu Bekir de elli senelik bir sure koydu. Bunda müşrikler üstün gelemediler. Ebu Bekir durumu 50 senelik bir süre koyduğunu aleyhissalatü vesselam'a anlatınca Efendimiz daha aşağı daha az koyamaz mıydın? Öyle sanıyorum ki 10 sene demiştir. Daha sonra Rumlar galip geldiler. İşte Allah subhanahu ve teala, Elif, Lam, Min, Rumlar yenildiler yakın bir yerde. Allahu Teala'nın onlar bu yenilgilerinden sonra galip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde eninde sonunda buyruk Allah'ındır. O gün müminlerde. Sevinecektir Allah'ın yardımıyla. O dilediğine yardım eder, azizdir, rahimdir buyurun. Kastettiği husus budur, buyurmuştur. 8, 9 ve 10 Kendi nefisleri hakkında düşünmezler mi? Ki Allah gökleri, yeri, ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ile ve belirli bir süre için yaratmıştır. Doğrusu insanların çoğu Rab'larına kavuşmayı inkar ederler. Onlar yeryüzünde dolaşıp gezmezler mi ki? Kendilerinden öncekilerin akıbetleri nasıl olduğunu görsünler. Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Toprağı altüst etmişler ve onu kendilerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara nice açık deliller getirmişti demek Allah onlara zulmetmiyordu ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra da Allah'ın ayetlerini tekzip edip onları alaya alarak kötülük edenlerin akıbeti çok kötü oldu. Allah'ın subhanahu ve teala varlığını varlığına yaratmada yegane olduğuna, kendisinden başka ilah, onun dışında Rab olmadığına delalet eden yaratıkları üzerinde düşünmeyi tembih ediyor. Sonra Allah subhanahu ve teala elçilerinin kendisinden getirmiş olduklarının doğruluğuna işaret buyuruyor. Onları mucizelerle, apaçık delillerle desteklediğini. Elçilerinin doğruluğuna onları inkar edenlerin helak olunması ve onları doğrulayanların kurtulması için tembihte bulunuyor. 11'den 16'ya kadar Allah ilkini yaratır, sonra onu iade eder. En sonunda hepiniz ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün suçlular sıcaklardır. Ortaklarından da kendilerine hiçbir şefaatçi olmayacaktır. Onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün inananlar ve inanmayanlar birbirinden ayrılırlar. Ama edip de ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince işte onlar azap için hazır bulundurulurlar. Allah subhanahu ve teala Allah ilkini yaratır sonra onu tekrar eder. Nasıl ki yaratmaya ilk başlamaya gücü yetmektedir. Aynı şekilde onu tekrar etmeye de kadirdir. En sonunda kıyamet günü hepiniz ona döndürüleceksiniz de o her amel işleyenin ameline karşılığını verecek. Suçlar rüsvay olacak. Müminler ne yapacak? Allah'ın rızasını verecektir. Evet. 17'den 19'a kadar Akşama girerken ve sabaha ererken hepiniz Allah'ı tesbih edin. Ve hamd onadır. Göklerde de, yerde de, günün sonunda da, ölüye erdiğiniz vakitte de. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Yeryüzünü ölümünden sonra o canlandırır. İşte siz de böylece çıkarılacaksınız. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, mukaddes zatına tesbihde bulunup, Allah'ın kudretinin kemaline ve saltanatının büyüklüğüne delalet eden, bu birbirini takip eden vakitlerde Allah'a tesbih etmelerini ve ona hamd etmelerini kullarına öğütlüyor. Bu vakitler geceleyin karanlığın başladığı ve gündüzün aydınlandığı sabah vaktidir. Sonra tesbihe uygun düşecek bir göklerde ve yerde hamd onadır. Cümlesini zikrediyor. Evet i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Her kim sabaha erdiğinde akşama girerken ve sabaha ererken Allah'ı tesbih ederim. Göklerde ve yerde hamd onadır. Gündüzün ardından öğle vaktine varıncaya kadar hamd ona mahsustur derse gündüzün kaçırmış olduğunu telafi etmiş olur. Kim de bunu akşamladığında söylerse gecesinde kaçırmış olduğunu telafi eder buyurmuştur. Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkarır derken, burada da Allah subhanahu ve teala birbirine mütekabül şeyleri yaratmadaki kudretine işaret etmektedir. Ve peş peşe gelen bu ayetlerin hepsi aynı şekildedir. Bu ayetlerde yaratıkları kudretinin kemaline delalet etsin diye Allah'ın eşyayı ve zıtları yaratması zikredilmektedir. Bitkiyi taneden, taneyi bitkiden, yumurtayı tavuktan, tavuğu yumurtadan, insanın nıfteden, nıfteyi insandan, mümini kafirden, kafiri müminden çıkarması onlardandır. Allah bizleri hayırda kılsın. 20-21 Sizi topraktan yaratmış olması onun ayetlerindendir. Sonra siz yayılmakta olan bir beşer oldunuz. Kendileriyle huzura kavuşmanız için size kendi nefislerinden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir kavim için ayetler vardır. Allah subhanahu ve teala babanız ademi topraktan yaratmış olması onun kudretinin kemaline ve azametine delalet eden ayetlerdendir. Sonra siz hemen yeryüzüne yayılıp birer insan oldunuz. Aslımız önce topraktan, sonra az bir sudandır. Sonra şekil kazanıp bir kan pıhtısı, sonra bir sinemet, sonra insan şeklini alan bir kemik oldunuz. Sonra Allah-u Teala bu kemiğe et giydirdi, ona ruh sırdı. bir de bakmışsın ki o işiten görendir. Daha sonra insan anasının karnında güçsüz, zayıf ve küçük olarak çıkmıştır. Ömr uzadıkça kuvvetleri ve hareketleri tekamül etmiş ve nihayet ülkeler, şehirler, kaleler inşa edecek muhtelif iklimlerde seyahat edecek denizlerde yolculuk edecek yeryüzünün bölgesinde dolaşıp kazanacak ve mallar toplayacak bir hale gelmiştir. Onun düşünmesi, zekası çare bulma gücü, görüşü ilmi, dünya ve işlerinde genişçe bir vuku vardır ve bunlar herkese göre değişir. Onlara bu gücü veren, onları yürüten onları buyruk altına alan çeşitli kazanç ve yaşam yollarında onları dolaştıran dilimlerde